Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin الله salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil khayr amin Muhterem Müslümanlar Muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı uyarıyor. Güzel bir örnek getirerek güzel bir temsilde bulunarak aslında bütün insanlığa çok önemli bir şey buyuruyorlar. Benim halim ateş yakan bir adamın haline benzer. Adam ateşi, adam ateşi yaktı. Ateş ortalığı aydınlatınca o böcekler, o küçük hayvanlar, o pervane'ler kendilerini ateşin ışığına kaptırdılar ve ateşe doğru uçmaya başladılar. Giren yanıyor, giren ölüyor. Adam mani olmaya çalışıyor fakat ateşin o heybeti, o çekiciliği adamın bütün çabalarına galip geliyor. Ve pervaneler küçük hayvancıklar ateşe doğru uçuyorlar, giriyorlar, dalıyorlar, ölüyorlar. İşte ben de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aynen sizi ateşin önünde bir kalkan gibi kurtarmaya çalışıyorum. Ey insanlar uzak durun, ey insanlar uzak durun diye haykırıyorum, bağırıyorum, bildiriyorum fakat siz beni yeniyorsunuz ve düşünmeden kendinizi o pervanelerin ateşe kaptırdığı gibi ateşe atıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametli Allah Celle Celaluhu'nun rauf ve rahim olarak Kur'an-ı Kerim'de tarif ettiği alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Anamız, babamız, canımız, her şeyimiz ona feda olsun. İşte kendisini böyle feda ederek hani ateşin önünde gerçekten bir kalkan gibi bizi o ateş karşısında cehennem karşısında nar karşısında korumaya çalışan muhafaza etmeye çalışan bütün yaşantısını bütün ömrünü ümmetin kurtuluşu için adayan Allah'ın ona vermiş olduğu risalet görevini eksiksiz olarak yerine getiren Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Böyle güzel bir teşbih getiriyor muhterem kardeşlerim. Gelmeyin. Gidin buradan diyor. Burada ateş var, burada cehennem var. Buraya yaklaşmayın. Uyarıyor insanlığı. Uyarıyor ümmetini, uyarıyor Müslümanları. Bu yol kötü bir yol. Bu yol cehenneme çıkan bir yol. Buraya girmeyin. Girdiyseniz de şuradan geri döneceksiniz. En kısa yol. Oradan geri dönme için Allah'ın razı olduğu sırattan en rahat bir şekilde geçebilmeniz için sıratı müstakim dediği Allah'ın o yol şu yol diyor haykırıyor fakat siz beni dinlemiyorsunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim işte böyle olduğu için cehennem öyle bir yer ki öyle bir vadi ki öyle bir mekan ki öyle bir durak ki şu ayetle girelim ölümün ötesi hesap günü şuuru derslerimizin 12.sine Kaf suresinin 30. ayetiyle Rabbimiz orada buyurdu ki Estaizu billah يَوْمَا نَقُولُ لِجَهَنَّمَا هَلِمْ <تَلَأْتِي> Biz o gün cehenneme doldun mu diye sorarız diyor Allah Celle Celaluhu Doldun mu ey cehennem deriz diyor Allah Celle Celaluhu وَتَقُولُ هَلْ مِنْ mazid. <مَّزِيد> Daha var mı ya Rabbi Daha var mı ya Rabbi Muhterem kardeşlerim Yani duyguları Körelmemiş, gerçekten vicdanını, hissiyatını kaybetmemiş olan her insan bu ayeti kerimeyi işittiğinde bu haberlere muhatap olduğunda mutlaka onda bir tepirdeme olacaktır. Mutlaka onda bir uyanma olacaktır. Yani duygularının, hislerinin kabardığını mutlaka hissedecektir. Hele bunun muhatabı Müslüman. Müslüman. Bir mümin. Cehennemden Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette direkt ve dolaylı yollarla bahsettiği halde nasıl olur da bütün gayesi, bütün görevi, bütün yaratılış amacı insanları içinde cezalandırmak için yaratılmış olan cehennemin cehennemle alakalı bu ayeti işittiğinde rahat durabilir. Nasıl olur da duygulanmaz, hayatına çeki düzen vermez Nasıl olur da korkmaz, haşyet duymaz. Mümin öyle olamaz muhterem kardeşlerim. Ama bugün maalesef azapla alakalı ayetleri okuduğumuzda cehennemle alakalı, ahiretle alakalı hesap günüyle alakalı ayetleri, hadis-i şerifleri okuduğumuzda işittiğimizde, dinlediğimizde sahabe-i kiramda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabede onlardan sonraki o hayırlı nesillerde görünen tepkiler bizde görünmüyor. O reaksiyonu gösteremiyoruz. Sanki masal işitiyormuş gibi, sanki bir film seyrediyor seyrediyormuş gibi hiçbir etkilenme olmuyor. O haşyet duyguları bizde hasıl olmuyor. Gözlerimizden yaşlar gelmiyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, halbuki sahabe-i kiram radiyallahu efendilerimiz, öyle mi dinlediler öyle mi okudular cehennemle alakalı ahiretle alakalı ayeti kerimeleri şimdi konumuz cehennem olacak inşallah o konuya geleceğiz bugün ne kadar vaktimiz yeterse oradan devam edeceğiz inşallah fakat cehennemle alakalı ayeti kerimeleri sizlerle paylaşmadan önce hadis-i şerifleri seçmiş olduğumuz buraya taşıdığımız hadis-i şerifleri yoksa her birini paylaşmamız mümkün değil sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bile burada bu konuyu işlerken paylaşmaya çalışsak işlemeye çalışsak birkaç hafta boyunca işleriz fakat bitiremeyiz. O kadar ayette Rabbimiz bu hakikati bize bildiriyor. O kadar ayetle bizi uyarıyor. Hadis-i şerifleri işlemeden olmaz mümkün değil. Onun için seçtiğimiz burada sizinle paylaşmak istediğimiz hadisleri, ayet-i kerimeleri inşallah paylaşacağız. Fakat paylaşmadan önce serlevhamız şu ayet olsun derim inşallah tahrim suresinin 6. ayet kelimesi. kerimesi hani Allah Celle Celaluhu o ayet-i kerimede bizlere hitap ediyor ya ey iman edenler kendinizi eşlerinizi, çocuklarınızı akrabalarınızı, yakınlarınızı öyle bir cehennem ateşinden koruyun ki o ateşin yakıtı insanlardır taşlardır, onun başında Allah'a asi olmayan kendilerine verilen görevi eksiksiz olarak yerine getiren şiddetli güçlü melekler vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerimen bize uyarıcı bir ayeti kerime olsun. Bu ayette çünkü özellikle siz kardeşlerim erkekler muhatabım olarak Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine ailenin reisi dediği, siz babasınız dediği ve bu ayette esas misyonlarını kendilerine yüklediği ayeti kerime hep gözümüzün önünde olsun. ''Niçin yaratıldım? Ben bu dünyadan niye varım?'' ''Allah bana baba olma nimetini lütfettiyse, eğer çoluğum çocuğum olduysa, bir eş sahibi olduysam, onlara karşı, yakınlarıma karşı ne görevlerim var?'' İşte Allah bildiriyor. ''Senin görevin diyor Allah, onları ve kendini, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumak.'' ''Bu, Görevim bu diyor Allah Celle Celaluhu.'' ''Biz senden rızık istemiyoruz ki diyor Rabbimiz.'' Rızıklandıran biz değil miyiz? Kulluk yapacaksın. İşte bu kulluk yapmanın yegane ilk başında gelen kendini ve çoluğunu çocuğunu eşini o cehennem ateşinden korumaktır. Nasıl ya Rabbi Allah'ın emrettiklerini yerine getirerek nasıl ya Rabbi Allah'ın sakının haram kıldım dediği şeylerden uzak durarak öyle tefsir etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle açıklamıştı sahabe sorduğunda muhterem kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerime nazir olduğunda tabiri caizse daha taze taze ayeti kerimeyi okudu sahabesine sahabeye ayeti kerimeyi okuduğunda bu ayeti tahrim suresi 6. ayeti okuduğunda ku enfusekum ve ehlikum ayetini okuduğunda orada bir genç vardı o genç bu ayeti işittiğinde muhterem kardeşlerim bir Allah dedi olduğu yere yıkıldı heyecanlandı korktu cehennemden bahsediyordu Allah öyle bir cehennem ki yakıtı insanlar ve taşlar kendisini muhatap bildi ve orada bayıldı çok genç yaşını bilmiyoruz ama çocuk diyor rivayette artık 10 mu 13 mu 14 mu Allahu alem. temiz yaşında mı buluğ çağına erişmiş mi bilmiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı yanına geldi vefat etmiş mi etmemiş mi ruhunu teslim de etmiş olabilir fakat baktılar ki daha kalbi atıyor ve o genç de hayatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce tedbir aldı la ilahe illallah de ey yavru dedi önce kelime-i tevhidi getir genç kelime-i tevhidi getirdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdeledi orada. Ashabı kiram sordu ya Rasulallah, Yani şaşırdılar, hayret ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin cennetle müjdelediğini bildirdi? Zelike limen khafe makami ve khafe vaid. Yani benim vermiş olduğum o sözlerimden çekinen, o bildirdiğim hakikatlerden sakınan, Allah'ın azabından korkan ve benim tehdidimden uyan korkan kişiler içindir. Bu ayet kelimesini kerimesini okudu muhterem kardeşlerim. Böyle dinliyordu sahabe ayeti. Biz de böyle dinlemeye çalışalım. Bugün veya bundan sonraki dersimizde cehennemle alakalı birçok ayet kelime kerime işiteceğiz muhterem kardeşlerim. Belki evlerimizde okuyoruzdur inşallah. Bir birdimiz vardır. Sabah namazı sonrası, sabah namazı öncesi, seher vakitlerinde okunması gereken yerlerde, zamanlarda belki okuyoruzdur. Fakat okuduklarımızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahabi kiram efendilerimiz radıyallahu anhum ecmain nasıl okuduysa onların o ruh haliyle onların o duruşuyla okumamız gerekiyor onlardan bir örnek almamız gerekiyor öyle rastgele değil bilinçsiz değil şuursuz değil öyle okumamızı istemiyor muhterem kardeşlerim Fudayl bin İyaz arkasında namaz kıldım diyor Ebu Bekir bin Ayyâş akşam namazını kıldırıyor ben de cemaattayım diyor cemaattayım yanımda da oğlu var Fudail Rahmetullahi Aleyh'in oğlu var Ali. Akşam namazını kıldırıyor. Elhakumut tekâthur yani Tekasur suresini okuyor. Fudail bin Yaz sesli bir namaz. Biz de cemaattayız. Oğlu da yanımda. Tekâsûr suresini okurken hani sondan bir önceki ayet. Oraya gelince yani siz orayı cehennemi göreceksiniz. Gözlerinizle onu göreceksiniz ayetine gelince diyor. Yanındaki oğlu Ali yere yığıldı. Namazın içinde. Yere yığıldı, bayıldı. Hudayr bin İyaz'da imam namazı kıldırıyor fakat devam edemiyordu artık. Le terevunnel cahim dedi. Şurasına bir düğüm oturdu, devam edemiyor. Ne ileri ne geri gidebiliyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Yani çok zor kendisini o durumdan bir insan nasıl kurtarırsa öyle bir halde kendisini ancak kurtarıp namazı bitirebildi. Fakat vallahi diyor oğlu ancak gece vakitlerinde ayırabildi. Öyle bir oturmuştu ki o anda o ayet onun yüreğine yanmıştı yani. Yüreği yanmıştı muhterem kardeşlerim. Onlar böyle okuyorlardı. Bu ayeti kerimeleri böyle dinliyorlardı. Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Onu görenlerden birisi anlatıyor. Furkan suresinin 13. ayetinin bir yerinde Rabbimiz buyuruyor ki Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine cehennemin dar bir çukuruna atıldıkları zaman onlar oraca, orada sadece artık yok olmayı isteyecekler. Allah cehennemden bahsediyor yani eller boyunlardan kelepçelenmiş. Hareket etme imkanı yok. Dar bir yere atıldı diyor Rabbimiz. Tek bir şey isteyecek o cehennemlik o anda yok olmayı isteyecek. Azap ne kadar şiddetli olabilir ki bir insan ölmeyi ister. Yani Ya Rabbi ne olur beni öldür. Ölüm bundan daha iyi daha tatlı ama ölüm ölmüştür artık. Ölüm yok. Artık ebedi hayat başlamıştır. O ayeti okudu. Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh ağlamaya başladı. Namaz kıldırıyor. Boğazına takındı. Sessiz ağladı. Sesli ağladı. Namaz bitti hala ağrıyor. Dayanamadı, mescitte duramadı, kalktı evine gitti diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi biz bu ayetleri okuyoruz. Belki Furkan suresini kaç defa okuduk, kaç defa dinledik ama o cehennemi gözümüzün önünde bulundurabildik mi? Sahabe-i kirama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda nasıl sabahladın? Ya Rasulallah, cehennemi gözümle görüyor gibiyim, cenneti gözümle görüyor gibiyim niye diyemiyoruz? Allahu u Alem bunun muhasebesini yapmamız lazım. Bizim önümüzde acaba ne engeller var? Neden o duyguları paylaşamıyoruz? Neden hissedemiyoruz? Allah'ın azap ayetleri karşısında neden taş gibi kalplerimiz kas katı? Hatta taşlardan daha da katı. Zira öyle taşlar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır diyor Allah. Öyle taşlar vardır ki onlardan su fışkırır diyor Allah Celle Calehu. Gerçekten kalplerimiz taşlardan daha mı katı gezirdi? Allah muhafaza buyursun. Vallahi azim. Katılaşmış olan kalpleri yumuşatan işte bu ayetlerdir. Ahiretten, cennetten, cehennemden, yakinden bahseden, maattan bize haberler getiren ayet-i kerimelerdir. Sahabe-i kiram da böyle oldu muhterem kardeşlerim. Haftalardır bundan bahsediyoruz. Ahireti şiddetle inkar eden bir toplumu, ahirete yakinen iman eden bir toplum haline getiren ayetler bu ayetlerdir. Yani onlardan hiçbirisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi miraca yükselmedi ki cenneti gözleriyle görmediler. Cehennemi gözleriyle görmediler ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bildirdiği ayetlere iman ettiler. Teslim oldular. Tartışmadılar. Soru sormadılar. Yahudi gibi davranmadılar. Acı olacak belki bu sözüm ama halimiz bugün böyle bir hal. Yahudiler soru soruyorlardı peygamberlerine. Hazreti Musa onlara Allah size şu bakarayı, ineği kesmenizi emretti diyordu. Onlar soru soruyorlardı. Rengi nasıl olacak, cismi nasıl olacak, yaşı kaç olacak, hali ne olacak? Az kalsın kesmeyeceklerdi. Bugün biz böyle bir hal aldık Allah muhafaza buyursun. Korkunç bir hal aldık Müslüm Muhterem kardeşlerim. Belki bundan dolayı etki göstermiyor. Televizyonlarda çok programlar var değil mi? Ahiretle alakalı çok program yapıyorlar. Siz de bazen şahit oluyorsunuz, belki görüyorsunuz. İnternete koyuyorlar. Allah için şu programlara hiç baktınız mı? Bakmanıza gerek yok hiç bakmayın. Programlar aslında bir saat, iki saat, üç saat ahiretten, cennetten, cehennemden bahsedildiyse onu dinleyen bir insan sahabe gibi aileye aileye sarsıra sarsıla iman tazelemiş olması gerekmez mi? Öyle olmasa lazım aslında. Ama öyle değil. Öyle bir hal var ki elinde olan imanını da kaybedecek o programa bakınca. Hep tartışma. Ahiret hakkında program konu tartışma ahiret hakkında programda tartışma olamaz sahabe ahiret hakkındaki ayetleri tartışmadı Resulullah'la orada ebedi kalacaksınız dedi Allah Ama ebedi mi ebedi ne demek ebedilik sadece Allah'a mahsustur Tartışmaya açıyor programda ondan bahsediyor bir saat boyunca onu konuşuyor İlmi de yeterli değil hiçbir şey yeterli değil ama onu tartışıyor ehli sünnet ulamasının yüzyıllardır taşıdığı bütün rivayetleri hadis şerifleri göz ardı ederek Bukhari Müslim nedir de, diyerek ben bunlara takılmam diyerek Allah muhafaza buysun. Böyle bir programdan, böyle bir ahiretin anlatıldığı mekandan zeminden hiç ahirete iman tazedenebilir mi? Değil. İşte halimiz bu. Oradan inkar artıyor. İnsanlar Allah'a ahirete imanlarını tazelemesi gerekirken şüphelerle oradan çıkıyorlar. Huri, huri diyorlar. Bir saat hurileri alay ederek. Cennette Allah'ın müminlere, mümin kullarına ikram edeceği elbiseleri, içecekleri alay konusu ederek anlatıyorlar, gülüyorlar, şov yapıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Müslümanlar bunları dinliyor. Sadece televizyonda değil ilahiyatlarda yapıyorlar. İnsanların çocuklarını gitsin, okusun, dinini öğrensin, insanlara faydalı olsun diye gönderdikleri dinin öğretildiği mekanlarda yapıyorlar. İşte bunu bugün bu dünyada birisi giymiş olsa onu görmüş olsalar onu affedersiniz e, dilimiz gelmiyor. Eşcinsel zannedersiniz şeklinde güle güle program yapıyorlar. Allah muhafaza mıyorsun hiç bu insanlar insanın imanına faydası olabilir mi? Bunlar şeytanın askerleri. Bunlar İngilizlerin çocukları manevi olarak. Onların adamları. Şeytan onları görevlendirmiş ve bu görevi eksiksiz yerine getiriyor da. Ki bizim Müslümanlara ne oluyor? Neden tavır koyamıyoruz? Neden bunlara sus ey zalim! Sus ey dilli iki ayaklı şeytan konuşan şeytan diyemiyoruz. Neden o bana din öğretir diye dinleyebiliyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz? Allah muhafaza bıyorsun. Bir değil ki hangi birini söyleyelim? Yüzlercesi var ama onlar da mahlup olacaklar. En geç kabre girdiklerinde mahlubiyetlerini görecekler. Ama vallahi bu dünyada da mağlup olacaklar. Çünkü ehl-i sünnetin karşısında hiçbir zaman bunların babaları da duramadı, atalara da duramadı, onlara o görevi verenler de duramadı ki bunlar durabilsinler. Bize düşen bu konulara Allah'ın bize emrettiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde yaklaşmak, ders alabilmek. İlk dersimizden beri onu söylüyoruz muhterem kardeşlerim. Dilimiz döndüğünce bu fakirin Kimin anlattığına bakmayın diyorum. Bu ayetler, bu hadisler onların içeriğine bakın diyoruz. Ama ben ölüm ve sonrası için ne hazırladım ne hazırlamam gerekir. Bunu dinleyerek, bunu düşünerek dinleyin. Allah rızası için hep bu niyetle gelin. Ben bu dersten ne çıkarırım? Yarın ölmüş olsam Allah'ın huzurunda durmaya hazır mıyım sorusunu sorarak dinleyin. Cehennem azabının şiddetini hissederek burayadan çıkın. Cehennemi arzulara buradan ayrılın rüyanıza cennet girsin cehennem azabı rüyanıza girip tehdit etsin her birimizde böyle bir şey olursa işte o zaman sahabede tabiunda işte bizim o çizgide onları yıldız gibi gördüğümüz takip ettiğimiz örneklerimizde olduğu gibi olacaktır Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ile alakalı anlatılır Medine sokaklarında geziyor ne zaman bir demircinin dükkanının önünden geçse bir demirci demirle meşgul oluyor Ateşten bir demir paçası çıkarmış Körüklüyor, vuruyor, çekişte onu işliyor. ne zaman geçse duruyordu Duruyordu, bakıyordu Orada dakikalar geçiriyordu Gözlerinden yaşlar akıyordu Sakalları ıslanıyordu Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Ben onu senden dinlemekten Kur'an'ı hoşlanırım dediği O büyük zat, o büyük Sahabe, o fakih, o müfessir O muhaddis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Demir ayet gör dinlemedi Kur'an'ı açıp okumadı daha. Demir dükkanının önünden geçiyor. Böyle bir duyguya kapılabiliyor muhterem kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bazen böyle mum yakıyor. Bazen de ateş yakıldığı yerlerde şöyle hafiften mum yakınca parmağını ateşin üstüne tutuyor. Bazen ateş yakıldıysa elini şöyle hafiften ateşe yaklaştırıyor. Niye acaba? Şunları söylüyor. Ey Hattab'ın oğlu Ömer! Hazır mısın diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ey Hattab'ın oğlu Ömer. Sen Hattab'ın oğlusun. Şimdi emireli mu'minin oldun. İran fethedildi. Bizans'ta meydan okundu. Senin zamanında Allah ondan önceki zamanlarda lütfetmediği yerlerin fetihlerini lütfetti. İnsanlar sana emireli mu'minin dedi. Azma ey Ömer. Sen Hattab'ın oğlusun kendisini böyle uyarıyor muhterem kardeşlerim ateşe acaba dayanabilir misin diyor elini ateşe sokuyor mumun üstüne yaklaştırıyor bu şekilde hazır mıyım diye kendisini yokluyor yine bu Ömer radıyallahu o Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Tur suresini okuyor 7. ve 8. ayetini Rabbinin azabı gerçektir onu savacak uzaklaştıracak hiçbir kimse yoktur ayetini okuyor veya bir rivayete göre birisi okuyor. Birisi o da dinliyor. Kendisi okumuyor bile. Sadece kulak misafiri olup dinliyor. Oraya gelince vallahi ya Rabbi haktır ya Rab. Senin azabın haktır ya Rab. Onu defedecek, savacak yoktur ya Rab diyor. Evine gidiyor. Bir hafta hasta Hazreti Ömer radıyallahu aleyh. Evinden çıkacak halde değil. Ziyaret edenler niye hastalandığını anlamadı. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şurasına o düğüm oturmuştu. O diğer sahabelerin orasına oturan düğüm. Yüreğin üstünde, boğazın altında. Nefes alıp veremiyorsun. Bazen bizde de böyle bir hal oluyordur. Maalesef belki dünyevi şeyler için. Veya birisi birisini sevdiği zaman öyle bir hal olmuştur. Veya gerçekten böyle bir hasret anında çok sevdiklerinizden ayrıldığınız bir zamanda buraya bir şey oturur yani. Ondan sonra yaşlar gözden boşanmaya başlar ya. Biz de insanız, robot değiliz, korkmayın. Onlar başka bir varlık, biz başka bir varlık değiliz. Allah bizi aynı sıfatlarla, vasıflarla yarattı. Vallahi'l-azim. Biz de o vasıfları taşıdığımız için bazen bizde de o hal oluyor. Ama başka başka durumlarda oluyor. Yani şu boğazımıza bir kör düğümün oturması ne demek biliyoruz her birimiz. Mutlaka yaşamışızdır bunu bir defa birden fazla hayatımızda. Ama neden cehennem ayetlerini okuyunca değil? Bu manevi bir şey. Yani birisinden ayrılınca birisini sevdiğinde ona kavuşamayınca o oluyor da cennet ve cehennemle ilgili alakalı ayetlerde olmuyorsa demek ki ilişkimizde bir bozukluk var muhterem kardeşlerim. O ayetlerle ilişkimizi tekrar göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hz. Yakub aleyhisselam yani gözünden bir yara almadı hasar görmedi ama gözleri görmez hale geldi. Bu manevi bir hastalıktı. Yani oğlunu Yusuf'unu ona karşı sorumluluğunu yerine getirememenin kaygısıydı. O uzaklaşmıştı artık yanında yoktu. Gözleri görmüyordu ayet-i kerime. Ne zaman ki gömlek ona geldi kokusunu ta uzaktan aldı. Gözleri görür bir hale geldi. Bunlar manevi duygulardır. Biz o duygularımızı kaybedersek oturup o halimize ağlamamız lazım. Biz bu ayetleri okuduğumuzda o duyguları yaşamıyorsak önce o halimize oturup ağlamamız lazım. Ya Rabbi şu kalplerimizden pası kaldır Ama sözde değil Gerçekten Kur'an'a açılarak yaklaşarak Muhterem kardeşlerim Ensardan bir genç Cehennemle alakalı Ayetler okundu Okundu Kendisini bu ayetlere verdi Çok düşündü Tefekkür etti Evinden çıkmaz bir hale geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onların evine geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelince onu bekliyordu yani. Son nefeslerini verecek ama onu bekliyordu yani. O da oraya gelince kalktı boynuna sarıldı. Allah dedi ondan sonra bir çığlık attı yere yıkıldı. Ruhunu teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırlayın kardeşinizi. Cehennem korkusu onun ciğerini parçaladı dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhunu teslim etmesinin gayesi sebebi buydu dedi. Aynen öyle ifade. Cehennem kardeşinizin ciğerini yaktı dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Cehennem bir insanın ruhunu yakması ne demek? Hazreti Enes radıyallahu anh'ın şu rivayeti belki açıklık getirir anlamamıza. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh 10 sene Resulullah'a hizmet etmiş. O güzide sahabi, o Efendimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki alemu, تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Siz var ya eğer benim bildiklerimi bilseydiniz o zaman çok ağlayacaktınız, az gülecektiniz. Neyi biliyorsun ya Resulullah diye sordu sahabe cenneti ve cehennemi dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti ve cehennemi görmüştü muhterem kardeşlerim. Miracı göz, Miraç'ta gözleriyle görmüştü. Cehennemde azap çeşitlerine şahit olmuştu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha. Vallahi hayatının sonuna kadar bir defa bile hayatında kahkaha atarak gülmedi diyor. Sebebi buydu işte. Sebebi buydu. O duyduğu kaygı, o sorumluluk bilinci Ümmetinin haliydi muhterem kardeşlerim. Yine buna benzer başka bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhıma rivayet ediyor. Bir gün hutbe veriyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İki büyük şeyi unutmayın ashabım dedi. İki büyük şeyi unutmayın dedi. Cenneti ve cehennemi unutmayın dedi. Böyle deyince diyor Hz. Abdullah radıyallahu anh. Göz yaşlarından mübarek gözlerinden Yaşlar akmaya başladı Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı Sonra şöyle buyurdu Muhammed'in nefsini Elinde tutan Allah'a Yemin ederim ki Eğer benim ahiret hakkında bildiklerimi Bilseydiniz Vallahi dağlara kaçardınız Kafalarınızı topraklara gömerdiniz Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öyleyse muhterem kardeşlerim Bu rivayetler bize uyanmamız için bir vesile olsun. Ayeti kerimeleri nasıl dinlememiz için bir haber olsun. Önden giden bir uyarıcı olsun. Önce bunları sizinle paylaşıyorum ki i̇bn Recep El Elhanbeli'nin Bütün Yönleriyle ve Nisi bir kitap isimli bir kitabı var. Oradan bu rivayetleri sizlerle paylaşıyorum. Özet olarak bazı seçtiğim. Alın okuyun inşallah faydalanın istifade edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Dizinin dibinde rahlesinde yetişmiş olan sahabe-i kiram öyleydi. Ebu Musa Eleş'ari Allahu anh yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir hutbe irade ediyor. Hutbe veriyor. Cehennemden bahsediyor. Cehennemden bahsedince hutbesinde orada dayanamadı. Ağlamaya başladı. Minbere düşene kadar o hutbede şahit olan, hutbeye şahit olan bütün insanlar da ağlıyorlardı diyor ravi muhterem kardeşlerim. Çünkü siz cenneti görseydiniz o kadar onu arzulardınız ki o kadar arzulardınız ki nefsinizin o şiddetli arzusundan dolayı dayanamayıp ölürdünüz diyor sahabe. Siz cenneti görseydiniz onu o kadar arzulardınız ki onu arzulamanızdan dolayı dayanamazdı yürekleriniz yani çatlardı o yürek ölürdü cehennemi bilseydiniz ona yakinen iman etseydiniz gözlerinizle şahit olsaydınız gözlerinizden o kadar yaşlar akardı ki yaş kalmaz artık kan akmaya irin akmaya başlardı ama o yakini kaybederseniz okursunuz hiçbir fayda vermez Hz. Ömer Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh yine bir gün suskun bir halde üzüntülü kederli bir halde arkadaşları soruyor kederini paylaşmaya, derdini paylaşmaya, derdine deva olmaya çalışıyorlar. Neyin var? Niye konuşmuyorsun ey Emir el-Müminin? Aslında her şey iyi gidiyor dünya olarak onların döneminde. Sorun yok. Ama neden ölü olmasına rağmen öbeğin Abdullah Azizi kaygılandıran sesinin çıkmamasına vesile olan nedir? Ne diyordu? Şu anda burada otururken aklıma şu geldi diyor. Aklına gelene bakın. Ömer İbni Aziz'in halifenin aklına gelene bakın. Allah cennetten bahsediyor Kur'an'da. Cennet ehlinin birbirlerini nasıl ziyaret ettiklerinden bahsediyor. Onu arzuladım diyor. Acaba ben de onlardan olacağım mı? Allah cehennemden bahsediyor. Onların cehennemde nasıl çığlık attıklarını feryat ettiklerinden bahsediyor. Acaba ben bunlardan emin miyim diyor sonra ağlamaya başlıyor. Kaygısı bu. Devlet işleri nasıl gidiyor? Onlar zaten onun bilincinde. Devlet işlerinin nasıl gittiği bu bilinçte olan insanlar ancak o bilinçte olurlar. Bu bilinçte olmayanlar devlet işlerinin nasıl gittiğini, ümmetin hadinin ne olduğunu vallahi düşünmezler. Çünkü onların Allah'ın huzurunda durma, ona hesap verme gibi bir kaygıları yoktur. Ama bu kaygısı olanlar hangi makamda, hangi alanda olursa olsun durumlar işte budur muhterem kardeşlerim şununla tamamlayalım inşallah örnek olarak vermeye çalıştığımız bu rivayetleri yine Hazreti Enes radiyallahu anh'tan. Belki de Allahu alem o baştan söylemiş olduğumuz Tahrim suresinin 6. ayetiyle alakalı aynı rivayettir. Aynı olaydan bahsediyordur Allahu alem. Fakat de geçen bu haber ayrıyetten alınmış çok güzel bir rivayet olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Enes radıyallahu anh Enes bin Malik radıyallahu anh yine Tahrim suresinin 6. ayetini okudu. Oku enfusekum ve ehlikum naren Kendinizi, ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu cehennemden koruyun ey müminler. Ayetini okudu. Orada bir genç var. Siyah bir genç. Yani cirdi siyah. Siyah bir kardeşimiz, siyah bir sahabe var. Bunu duyunca Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sarsıra sarsıra ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam geldi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men hadel baki ya Muhammed dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu ağlayan kim dedi. Halbuki onu gönderen Allah onu Efendimiz'den daha iyi biliyor. Fakat bir rivayet paylaşılacak. Allah onu Lütfuyla, faziletiyle anacak, şereflendirecek onun o halini. Onun o duruşunu, o kametini muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi. Kimdir bu ağlayan, kimdir şu sarsılan, o hıçkırıklar atan o genç kim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Reculum minel habeş. Böyle geçiyor hadiste. İsmini bilmiyoruz, yaşını bilmiyoruz. Cismini bilmiyoruz. Kim bilmiyoruz? Vallahi bilmiyoruz. Ama rivayette öyle geçiyor. Raculun habeş. Habeş'ten bir yiğit, bir genç, bir adam, cehennem yüreğine oturmuş, kaygısı, korkusu, onu ağlatan Habeşli birisi dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki diyor, Hazreti Enes radıyallahu anh, Allah buyuruyor ki dedi, fe ve izzeti ve celali ve ertifai ala arşi İzzetim üzere Celalim üzere Arşan üstüne istiva etmem üzere Yemin ederim ki dedi Allah Celle Celaluhu De diyor Allah Cebrail Aleyhisselam'a De diyor Bildir Resulullah'a bildir ümmetine Allah yemin ediyor Neyi bildirecek peki yeminin cevabı ne La tebki aynu abdin Fiddunya min mehafeti Vallahi kulumun Gözünden benden korktuğu için Dünyada yaş Akmaz ki اِلَّا اَكْثَرْتُ دَحِكَهَا فِي الْجَنَّةِ Ben onun cennette bundan dolayı gülüşünü artırmış olmayayım. Öyle buyurdu muhterem kardeşlerim. Öyleyse eğer cennette gülmeyi arzuluyorsak, eğer cennette gülenlerden olmak istiyorsak, o zaman o makamı yakalamanın, elde etmenin yolu, bu dünyada Allah'ın azabından sakınmak, Allah'ın azabından sakındığımız için kendi halimizde olduğumuzda, kendi kendimize bir yerde kaldığımızda, o ayetleri okuduğumuzda, dinlediğimizde, tefekkür ettiğimizde, özellikle seher vakitlerinde, özellikle sabah namazından önceki zamanlarda sünnettir o vakitlerde okumak, tefekkür etmek, Allah'ın azabını düşünmek, gözlerimizden bir iki damla yaş gelirse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o gözlerden yaş gelirse dedi Allah o gözlere cehennemi haram kılacak. Öyleyse o anları yakalamaya çalışalım muhterem kardeşlerim. O zamanlarımızı çoğaltmaya çalışalım. Geceyi lehimize şahit tutalım. Evimizin bir yerinde o halıları lehimize şahit tutalım. Onlar vallahi şahit olacaklar. Oraya akan gözyaşlarımız şahit olacaklar lehimize şahit olacaklar Allah'ın izniyle ama o şahitleri kendimiz yapacağız. Elimizde olan bir çabamız, gayretimiz gerekiyor. Bunun için yaratıldık. Allah bize bu görevi verdi muhterem kardeşlerim. Şimdi inşallah bugün bu geniş konuyu tamamlayamayacağımı zaten biliyorum. Özetle cehennemin tabakalarından bahsetmek istiyorum muhterem kardeşlerim. Ondan sonra ki dersimizde de Allah'ın izniyle Rabbim ömür verirse önümüzdeki derste maddeler halinde ayet ve hadisler ışığı altında dünyada işlenen hangi günah ahirette cehennemde hangi azabı gerektirecek? Cehennemde hangi azap çeşitleri vardır? O azap çeşitleri hangi günah için verilecektir? Öğrenelim sakınalım diye. O günahlarla aramıza kalkan çekelim diye inşallah öğrenmeye çalışacağız. Fakat oraya zannediyorum ki bugün vaktimiz yetmeyecek. Şöyle birkaç dakika daha işleyip devam edelim inşallah. Rabbimiz Hicr suresinin 44. ayetinde şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Estaizu Cehennemden bahsediyor bir önceki ayette. Sonra buyuruyor ki Leha seb'atu evveb O cehennemin Allah'ın bildirdiği o narın yedi kapısı vardır. Leha seb'atu evveb 7 kapısı vardır Ve her kapıdan oraya girecek ayrılmış bir cüz, bir kısım, bir grup vardır buyurdu Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Tefsire muhtaç, açıklanmaya muhtaç bir ayet-i kerime İyi anlamak için Özetle söylemek gerekirse müfessirler Özetle iki noktada bu ayet-i kerimeyi açıklamışlar muhterem kardeşlerim Diyorlar ki Cehenneme girecek olan insanların sayısı çok olduğu için Hani biraz evvel sordu ya Rabbimiz Doldun mu ey cehennem? Daha var mı ya Rabbi diye soran o cehennem Oraya girecek olan insanların sayısı o kadar çok ki Onun için Rabbimiz burada yediden bahsetti Belki de manen çokluktan kinai olarak öyle buyurdu diyen müfessirlerimiz var Aynı zamanda başka rivayetlerden de yola çıkarak cezalandırma cehennemde dereke dereke tabaka tabaka olacağı için yani derece yukarıya doğru çıkınca denilir dereke aşağı doğru inince söylenir İşte bu derekeler tabaka tabakadır 7 tabakadan bahsedilmiştir kişilerin günahlarına göre gruplarına göre şekillerine göre onun için burada 7 kapı denmiştir Allahu Alem diyelim müfessirlerin bu açıklamalarını kısaca söyledikten sonra Onların tefsirlerde, hadis taplarında hangi yedi tabakadan bahsettiklerine bakalım inşallah. Muhterem kardeşlerim, yani yukarıdan aşağı doğru gelecek olursak en aşağıdaki yedinci tabaka o şekilde sayıyorum şu anda. Yani yukarısı birinci dereke, en aşağısı yedinci kat, yedinci dereke olarak anlayalım inşallah. Birincisi cehennemdir. Cehennem Kur'an-ı Kerim'de genel olarak Allah'ın ahirette hak etmiş olan kulları azap edeceği mekana genel olarak isim olarak verildiği gibi aynı zamanda ehli sünnete göre cehennemin ilk tabakasına verilen de isimdir. Cehennemin ilk tabakasına girecek olanlar günahkar Müslümanlardır. Ehli tevhid olan insanlardır. Onunla alakalı inşallah hangi günah hangi tabakaya götürür veya günahkar Müslümanların Cehennemden ahirette çıkmaları Nasıldır mümkün müdür Diye rivayetleri sadece aktaracağım Yoksa haşa ve kella Allah'a sığınırız Herhangi bir soru işareti açmak için değil Tartışma gibi saçmalıklara yol açmak için değil Bu konular tartışacak konu değil Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buyrukları vardır Bukhari'de vardır Müslüm'de vardır Hadis kaynaklarımızda geçmektedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim şefaatimle onlar cehennemden çıkacaklar. Hayat sunu denen suyu denen suda yıkanacaklar. Sonra cennete girecekler. Yüsemmâhum el cehennemiyyûn diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen öyle geçiyor hadis-i şerifte. Bukhari hadis. Onlar cennete girecekler. Onlara cehennemden gelenler olarak bilinirler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadis varken biz ne, neyimize güvenerek... Veya herhangi bir kimse neyine güvenerek konuşabilir? Allah Saya ne demek bu? Yani Resulullah böyle demiş. Biz bunu soracağız öyle mi? E peki imanımızı nereye koyacağız o zaman bunu sorarken? Önce o iman libasından soyutlanmamız gerekir ki bu soruyu soralım. Biz böyle diyoruz. Biz sünnete iman etmiş olan insanlarız. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Biz onun havuzunda ona kavuşmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Ona kavuştuğumuzda sen miydin benim hadislerimi irdeleyen, şu bana uydu uymadı deyip çıkaran, atan, ileri geri konuşan, benim Ebu Hureyre'me laf atan, hakaret eden sen miydin derse halimiz nice olur? Allah'a sığınırız. Allah'tan korkarız. Haşa ve kella. Biz öyle bir şey yapamayız muhterem kardeşlerim söz sözü açıyor ama demeden de olmuyor Abdullah bin Mugaffel diye bir sahabe var hani bunu deyince o aklıma geldi Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh böyle bir gün bir arkadaşına uğruyor o da elinde tam olarak aklımda da kalmamış olabilir ya böyle küçük taşlarla oynuyor veya sağa sola onları atıyor elinde küçücük taşlar o da onu uyarıyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmaktan men etmişti yapma böyle diyor yani sağ sonra vurur birisinin kafasına, gözüne gelir, birisini rahatsız eder. Atma sağ sonra. Onu uyarıyor. Hatırlatıyor ona. Bir şey demiyor. tamam yani ayrılıyorlar. Bir daha görüşüyorlar. Bir daha görüştüklerinde Abdullah bin Muğaffel Allahu anh inşallah isminde de yanılmıyorumdur. O kişiyi yine görüyor. Fakat o kişi yine elinde o şekilde sağ sonra küçük taş atıyor işte oynuyor. Neyse artık. Yani zararlı bir şey yapmıyor o manada o manada günah işlemiyor kötü bir şey yapmıyor fakat o işi yapıyor Resulullah böyle bir amelden ney yetmiştir diyor sokakta durmayın böyle rahatsızlık verici amellerde bulunmayın sağa sola taş atmayın diye o hasabı ona hatırlatıyor o bir daha böyle yaptığını görünce yanına duruyor diyor ki sana ben son defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti dedim mi demiştin ama sen hala aynısını yapıyorsun diyor. Vallahi benim seninle ilişkim kalmadı diyor artık. Benim seninle ilişkim bitmiştir diyor. Ben Resulullah şöyle dedi diyorum. Sen hala yapıyorsun ha? Yani senin yolun orada benim yolum artık buradadır. Muhterem kardeşlerim. Resulullah, kala Resulullah dendiği zaman bize düşen bir şey vardır. فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ hakku teslim kabul ne geldiyse senden ya Resulullah teslim oldum başım gözüm üstünde ya Resulullah anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah üzüldüğüm tek bir şey var ki daha fazlasını öğrenemedim senin buyruklarından daha fazlasını okuyamadım ilmim yetmedi vaktim yetmedi imkanım yetmedi ulaşamadım tek bunu dememiz lazım yoksa iki hadis okuyup ikisinden birisini yargılayacaksak ipe verecek geleceksek Kur'an'a vurdum ters çıktı diyeceksek Allah muhafaza buyursun kimden uzak duracağınızı bilin muhterem kardeşlerim kimi dinleyeceğinizi kimden kaçacağınızı çok iyi bilin cehennemin ilk tabakası ismi cehennemdir günahkar müslümanlar orada azap göreceklerdir günahlarına göre Allah'ın dilediği müddette şefaata hak etmemiş olanlar Cehenneme girmeden cennete girmeyi başaramayanlar, amel defterleri takdim edildiğinde, mizanda tartıldığında, sırat köprüsünden geçildiğinde belki müflis olmuş, onun bunun hakkını yemiş. İşte bu kadar. Cehenneme girmesi gerekti. Orada azap göreceklerdir. Ehli sünnetin bu noktada hiçbir ihtilafı yoktur. Hiç icma vardır burada. Bir ittifaktır ehli sünnet. Cehennem kelimesi Kur'an'da 77 defa geçer ve rivayetlere göre, açıklamalara göre burada bulunan günahkar Müslümanlar günahları derecesinde azap gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete gideceklerdir. En son oradan çıkan da kimdir? Bununla alakalı da uzun bir rivayet vardır. Belki haftaya yetiştirirsek paylaşalım inşallah Allah'ın izniyle. Ondan sonra o kat boş kalacaktır. Oraya başkası girmeyecektir muhterem kardeşlerim. İkinci kat leza Halis ateş anlamına gelir. Yukarıdan aşağı doğru geliyoruz. Birincisi cehennem, ikincisi leza. Marit suresinde geçer. Allah, hayır Allah onu azaptan kurtarmaz. Çünkü o cehennem alevli bir ateştir diyor Rabbimiz. Burada leza kelimesini kullanıyor. Müfessirler bedenin organlarının içine girip iç organları söken, yakan, perişan eden bir ateş anlamında Üçüncü kat, sair, çılgın ateş manasına gelir, tutuşturmak, alevlendirmek manasına da gelir. Kuranda 17 ayette geçer. Sair, cehennem yani genel olarak cehennem denilen yerin üçüncü tabakası için kullanıldığını müfessirler söylemişlerdir, muhterem kardeşlerim. Dördüncü tabaka, sakar isimli tabakadır. Şiddetli bir ısıyla yakıp kavuran manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de dört ayette geçer. Sakar. Ayetinde Müddessir suresinde cennetliklerin cehennemliklere orada demek ki dördüncü tabakada olanlara sizi şuraya cehennemin o tabakasına sürükleyen sokan nedir? Ne yaptınız da nasıl başardınız bunu? diye sormalarından da anlıyoruz o ayette muhterem kardeşlerim. Beşinci tabaka Haviyedir. Kari'a suresinden hatırlayacaksınız. Haviye uçurum anlamına gelir, yukarıdan aşağı yuvarlanmak anlamına gelir, çok derin bir çukur anlamına gelir. Cehennemin beşinci tabakası için kullanılır muhterem kardeşlerim. Wa ma edrake mahiye narun hamiye diyor ya Rabbimiz. O haviyi yandıktan sonra aslında şöyle diyor kullarına Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Ey kullarım nefislerinizin, Hevalarınızın o kadar uçsuz, bucaksız, derin derin istekleri var ki onlara kulak vermeyin. Vallahi öyle bir cehennem tabakası var ki sizin nefislerinizin arzusundan daha derindir. Daha uçsuz, bucaksızdır. Yapmayın. Allah'ın buyruklarına kulak verin dercesine muhterem kardeşlerim. Altıncı tabaka hutame tabakasıdır. O da bir defa geçer Kur'an'da. Haviye de bir defa geçer. Hümeze suresinde biliyorsunuz narullah ifadesiyle bildirilen bir defa bu ifade de Kur'an'da geçiyordur Allah'ın ateşi diye bildirilen cehennemin sondan bir üstteki tabakası hutame kaletleri saran kıran ufalayan bütün organları uzuvları perişan eden ama nasıl onları inşallah bir sonraki dersimizde hangi azap çeşitleriyle göreceğiz inşallah ve son olarak cahim olarak tarif edilen yedinci tabaka Yanan kızgın ateş manasına geliyor. Kat kat kendi içerisinde 7. kat fakat kendi içerisinde kat kat yine kendi içerisinde tabaka tabaka olan çok korkunç alevli bir ısı, ateş. Burada da biliyoruz ki Kur'an'ın ifadesiyle münafıklar, aktörler, oyuncular derkil esfer olan cehennemin en alt tabakasına Gireceklerdir muhterem kardeşlerim. Kuranda 26 ayette cahim kelimesi geçmektedir. Allahu alem sadece münafıklar tabi değil oraya girmeyi hak etmiş olan o firavunlar, o nemrutlar, o tahtlar, o zalimler, o Allah'ın ayetlerinden bana ne? Bu dünyada onların söz hakkı olmayacak diyen o kafirler, o zalimler, o en aşağı tabakada o insanları, çocukları, kadınları, masumları öldüren Öldürülmelerine vesile olan onlar oralarda olacaklardır. Günaha göre azap tabakaları. İnşallah onlarla alakalı rivayetleri paylaşacağız muhterem kardeşlerim. Duymuş olalım diye şunları da inşallah hatırlayalım. Çok geçiyor da şunları seçtim daha çok geçtiği için. Mesela Kur'an'da Rabbimiz ''Avâbül harik'' diyor. Cehennemden bahsederken yakıcı bir ateş anlamına geliyor. Mesela yine birçok ayette ''Hamim'' diyor Rabbimiz. Alevli ateş anlamına geliyor ve kaynar su anlamında kullanılıyor. 12 ayette geçiyor muhterem kardeşlerim. Semum diyor Rabbimiz Allah Celle Calehu. Temas ettiği şeyi zehir gibi etkileyen sıcak bir rüzgar anlamında kullanıyor Rabbimiz. Siccin diyor Rabbimiz. Hapishane anlamına geliyor. Gayet tabii ki aynı zamanda cehennem günahkarlar için kaçmalarının mümkün olmadığı bir hapishanedir. Gay kelimesi Gayya Meryem suresinde geçiyor. Özellikle namazı göz ardı eden, namazsız yaşayan, namazı dikkate almayanlar için bu ifadeyi Rabbimiz orada kullanıyor. Veil kelimesi de Kur'an'da cehennemde bir kuyu, cehennemde bir çukur için kullanılıyor muhterem kardeşlerim. Şimdi bu malumatları da paylaştıktan sonra inşallah şu rivayetle Allah'ın izniyle devam edelim. Bugünkü dersimizi tamamlayalım inşallah bununla arzu ederseniz. Ee, bu Müslim'de geçen yine Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi inşallah son olsun da kulaklarımızda inşallah küpe olarak kalsın. Yani unutmayalım şuramıza otursun inşallah rengimiz solsun neşemiz katsın bilinçli olarak söylüyorum. Biraz şöyle gözümüzden yaşlar aksın, burada değil, eve gidince tek başına kaldığında tekrar düşünün, tekrar bu ayetleri okuyun. Resulullah'ın buyruğunu göz önünde bulundurun muhterem kardeşlerim. İnşallah onun için akıllarımızda daha iyi kalsın diye üzerine söz etmeden bu rivayetle tamamlayalım Allah'ın izniyle. Müslim'de geçiyor dediğim gibi Hz. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yu'te bi en amil bi en amil ehlid dunya min ehlin nari yevmel kıyameti kıyamet gününde o mahşer gününde Allah celle celaluhu kendisi cehennemliklerden olan dünyada çok büyük nimetlere Allah onu gark etmiş olduğu bir kulunu getirir oraya gelir o sonra ona şöyle bir şey yapılır Feyus yusbehu finnari sebğaten bir defacık bir defacık cehenneme daldırılır bir defa yani uzun bir süre değil bak sebğaten bir defacık oraya daldırılır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim nasıl birisi dünyada bütün nimetler onunmuş zengin mi zengin Söz sahibi mi, söz sahibi? Makam sahibi mi, makam sahibi? Yani dünya adına hangi nimet aklınıza gelirse onda varmış. Bir sözü iki edilmeyen kişiymiş. Öyle birisi. Cehenneme bir defa daldırıldı. Sume yuqaru. Sonra ona şöyle dendi: Yebne Adem, ey Adem oğlu. Kim kıyamete kadar kimse o? Herkes için geçerli. Yebne Adem, ey Adem oğlu. Hel <gülüyor> ra'ayte Hiç sen hayır görmüş müydün bundan önce? Yani Allahu alem dünyada ne kadar yaşadı? 100 sene mi, 200 sene mi, 50 sene mi? Allahu alem. Bundan önce hiç hayır gördün mü sen? Hel marra na'imun Hiç sana bir nimet verildi mi bundan önce? O kadar yaşadın. Allah buyuruyor ki Dünyadaki bütün güzel büyük nimetler onundu. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Öyle olmasına rağmen bir defacık cehenneme daldırıldı. Şöyle yani gözünü açıp kapatana kadar. Sana hiçbir hayır verildi mi? Hiçbir nimete sahip oldun mu? diye ona sorulur. Feekulu der ki o kişi La vallahi ya Rabbi Vallahi ya Rabbi yok verilmedi ben hiçbir şey görmediğim hiçbir iyi günüm olmadı. ''Bana dünyada hiçbir nimet verilmedi ya Rab.'' ''Benim hiçbir iyi günüm olmadı ya Rabbi.'' der. Muhterem kardeşlerim, şimdi hayata başka bakmamız gerekmiyor mu? Hz. Bilal gibi bakmamız gerekmiyor mu artık hayata? Abdullah İbni Mes'ud gibi radıyallahu anhum bakmamız gerekmiyor mu hayata? Onların gözüyle hayatı, şu dünyayı, şu dünyada şu anda söz sahibi olanları seyredip acımamız gerekmiyor mu artık? sadece bir şey var onları görünce acımamız gerekiyor. Ya Rabbi hidayetleri mümkünse kurtar Ya Rabbi diye dua etmemiz gerekiyor. İmrenmek mi? Buna mı emreneceğiz? Yüz sene en büyük nimetlere kendisine verilmiş kişi bir defa cehennemi görünce vallahi bir günüm olmadı diyen kişiye mi imreneceğiz? Biz gelin şunlara imrenelim inşallah. Hadis devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَيُقْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ bu üsen fi dünya huve min ehlil cenneti dünyada gerçekten iyi bir günü olmamış o manada yani bu üsen çok sıkıntılar çekmiş dünya hayatında fakat cennette ahirette cennet ehlinden o da getirilir fe yusbehu sevgaten fil cenne o da bir defa cennete daldırılır bir defacık bir daldırılışta cenneti görür fiqal ona da denilir ki yebne adem ey dünyada ömür boyu sıkıntı çekmiş beralara uğramış belki fakir fukara yaşamış malını ailesini her şeyini belki kaybetmiş Allah imtihan etmiş belki hasta olmuş belki hapis yatmış imanının bedeli ödemiş kulum ona denilir ki ey ademoğlu hel bu sen kattu hiç bundan önce dünyada bir kötülük gördün mü sen hiç başına bir hiçbir şey geldi mi Hiçbir şiddet gördüm mü bütün dünya hayatında? Belki işkenceye maruz kalmış. Yıllar boyu hapis yatmış. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi. Hazreti Eyyub aleyhisselam gibi. Belki Hazreti Nuh aleyhisselam gibi olamaz da 950 sene yalvarmış, yakarmış, davet etmiş. Gece gündüz insanlar dinlememiş. Ama nedir ki 900 sene, 100 sene, 1000 sene cennetin yanında? fiqul la vallahi ya rabbi o da diyecek ki vallahi ya rabbi yok vallahi bir sıkıntı çekmedim dünyada hiçbir kötülük görmedim ya rabbi dünyada hiçbir kötülüğe maruz kalmadım ya rabbi diyecek muhterem kardeşlerim çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bildiriyor çünkü diyor o gördüğü cehennem bir defacık bile görmüş olsa o kadar şiddetli ki Binlerce yıl dünyada nimete nimetlere talitif edilmiş olsa hiçbir şey olmamış gibi korkacak ondan azabın şiddetinden. Tek ne isteyecekti yok olmayı. O da yok, mümkün değil. Ömür boyu bütün sıkıntıları görmüş olan mümin de cenneti gördüğünde ya Rabbi yok, hiçbir sıkıntı yok. Zaten severek bedelini ödemişti. İşte bu hadisi şerif, muhterem kardeşlerim. Aklımızdan çıkmasın inşallah. Hayata bakış açımızı bu hadise göre değerlendirelim. Ufkumuzu bu hadis-i şerif atsın Allah'ın izniyle. Yeniden bazı şeyleri değerlendirelim. Yeniden bazı şeyleri görelim. Yeniden hayatımızı bu hadisin ışığı altında muhasebe edelim. İşimize, gücümüze, vaktimize, gençliğimize, bize verilen nimetlere bu hadis ışığı altında tekrar bakalım muhterem kardeşlerim. Allah için yapalım ki... O gün geldiğinde pişman olanlardan olmayalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hakikatleri bildiriyor. Ahirete göre dünya hayatı sizden birisinin sadece parmağını bir defa bir okyanusa sokup çıkarması gibidir. Yani okyanus karşısında bir kulun bir parmağının ucunu sokup çıkarması ne ki? Nedir? Yok. Yani gözde görülür kayda değer bir şey değil ki. İşte ahiret hayatı da dünyanın yanında öyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için hiçbir sıkıntı çekmedim ya Rab. Hatta belki daha çok sıkıntım olsaydı da derecem daha yüksek, daha âli olsaydı diye düşünecek. O da hadis-i şerif. Öyleyse muhterem kardeşlerim Rabbimize yalvaralım. Yüreklerimizi atsın Allah'ın izniyle. Rabbimize yalvaralım. Şu hadis-i şerifler karşısında okuduğumuz okuyacağımız ayeti kelimeler karşısında yürekleri kas katı kesilenlerden bizleri eylemesin. Rabbimiz yüreklerimizi bu ayetlere atsın, bu buyruklara atsın, onların etkisini tesirini üzerimizde halk eylesin. Eylesin ki nefis muhasebesi yapalım, ayağımızı ona göre denk atalım, Allah'ın huzurunda durduğumuzda hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamış olalım muhterem kardeşlerim. Rabbim eylesin Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin ya Rabbenalemi.